Yani merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi bu haftada bir takım soruların peşindeki yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Çok kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte. Bugün 14 Safer 1444. Saferin 14'ü tabi Dolunay günlerine tekabül ediyor. Gözlerimizi göğe çevirmekte fayda var bu aralar diyeyim. Kendime mahsus. Hocam e, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ederim. Hoş bulduk Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Şükür diyelim. Allah Nasılsınız diye olsun. soruyorum. Şeyi biliyorum fakat e, bugün ve bu haftaki yoğunluğunuzu yorgunluğunuzu, meşgalenizi onları da konuşacağız. Aslında konuşmamız gereken, kısa kısa temas etmemiz gereken pek çok başlığımız var bugün. Dilerseniz ben hızlı hızlı buyurun, e, sizin buyurun. kanaatinizi de evet. almak adına sormuş olayım. Önemli bir e, kayıp yaşadık. Onunla başlamak lazım. Ömer Tuğrul İnançer. Allah rahmet eylesin. 4 Eylül günü evet. biz geçen haftaki programın ertesi e, günü e, ebedi yurdumuza e, göçtü. Hususen anmak isterim. E, diyeyim. Tabii, yani, Allah rahmet eylesin. Elbette. Fatiha'ya vesile olması açısından. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun. Sevenlerine sabır diliyorum. Eyvallah. Etkide e, Kültürümüzün önemli bir parçası olan tasavvuf mensubu ve belli bir camianın da bu açıdan önderiydi. E, toplumda bir karşı olan insandı. Bu açıdan bu tür insanlar öldüğünde e, bir rahmet dilemek de bizim görevimiz. Eyvallah, evet. eyvallah rahmet olsun diyeyim. Bir başka ölüm e, aslında aktüel bir mesele bu. Ne işimiz var bu konuda? Ee, sen de sende sürprizlere eksik olmuyor evet, e, buyur. demezseniz ben, ben, Eğer belki politik bir figür olarak değil ama bir e, dinin başı olarak da konuşabiliriz hı. Kraliçe öldü malumunuz hocam ee, ha, Vallahi e, İngilizman her öle, her, eleni, her öleni konuşacaksak bilim tarihinin felsefenin Genel olarak da bilimin çok önemli isimleri de Ağustos ve Eylül aylarında vefat etti. Onları konuşmayı tercih ederim. O dediğine gelince sevenlerin başı sağ olsun. Yani. Yapacak bir şey yok. Faydalı işlerlemiş. Telaşa meşgul. gerek yok. Hepimiz öneceğiz. Eyvallah. Ha. Tabii bu, şu açıdan... Ben fayda mülaze etmiyorum açıkçası. Eyvallah. eyvallah. Şu ha. açıdan bir pembe dizi formunda bir makyajlı fotoğraf... Vefatla, beraber, ölümle beraber şey ortaya çıktı. Abi biz 1924'te saltanatı kaldırdık. Saltan şey. salt saltanatı kaldıran bir minnetin mensupları olarak böyle bir e şehit ben sosyal medyada gördüm. Utanç verici. Demek ki bazılarının gönlünde başka saltanatlar var diye düşünüyorum ben. E, o ortaya çıkmış oldu. Öyle yani. Şey açısından konuşulmadım. Sadece ona dikkat çekmek isterim. Konuşalım diye değil. Bir dinin... E Dini, yorumun ya da Çok kimse bilmez onu merak başkanı, et başkanı, din Yok. adamı aslında. Yok onları kimse bunu. bilmez. E, İslam'la alakalı olsaydı o zaman bir şeyler yazılırdı tabii. Değil mi? Tabii tabii. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Hocam bir diğer başlığım da şu. Geçen hafta konuşamadık. Konuya gelelim. <gülüyor> evet geçen hafta konuşamadık. Şunu göstereyim izleyicilerimize. Teklif dergisinin beşinci sayısı adalet üst başlığıyla çıktı. Adalet dosyasıyla. Adalet konusuyla. Konusuyla. Evet. Konusuyla. Size söylediğim şeyi burada da söylemek isterim. İmkan olsa da keşke teklif dergisinde bilenler biliyordur. Bir oturum var. Çoklu oturum. İhsan hocamızın, Ayhan Çitil hocamızın, Ömer Türker hocamızın, Tahsin Görgün hocamızın, İbrahim Halil Üçer'in ve zaman zaman Dursun Çek hocamızın katıldığı. Zaman zaman değil her zaman katıldığı. Bu sayıda yoktu. Bazen resim çekiyor bazen de yönlendiriyor. Eyvallah. Onsuz bir olmaz. açık oturum var. Evet. O açık oturum keşke imkan olsa da bir tablo yapıp duvara asabilsek, bir heykel yapıp herkesin görebilmesini Allah sağlasak, Allah. olağanüstü, zihin açıcı bir dosya, adalet kavramı üzerine. Evet, evet, doğru. Şimdi buna dair tabii konuşulabilir uzun, siz çok uzun konuşmuşsunuz hocam. Evet. Ee, okuyunca ben dosyayı bugün, açık oturumu. Evet. Bu Robespierre'in devrimden sonra kendi arkadaşlarını öldürürken, adaletsizlik yapıyorsunuz suçlamasıyla karşılaşınca, Adalet ilahi bir erdemdir. İnsan iradesi ona erişemez diye bir açıklaması var. <gülüyor> evet. Tam bu çerçevede hocam hem meseleyi biraz kısa özetlemek adından sormuş olayım. Mutlak adalet var mı? Ee, Mutlak adalet öbür, öbür tarafta. İnanıyor, i̇nanıyorsak değil. tabi yağmud dinin diğer bir adı yağmur adaletidir. Yani hmm. din biliyorsun Yargı günü demek. Din günü diyoruz da oradaki yargı günü. O yargı gününün bir diğer bir adı adalet günü. Herkes insanlığından sorulacak. Buna inanıyorsak tabii ki inanıyoruz biz. Dolayısıyla mutlak adalet zaman mekan sahnesinde gerçekleştirecek bir şey değil. Şüphesiz. Ama insanın yeryüzünde vazifesi Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmak olduğu için elden geldiğince ona yakın duracak şekilde çalışmakta fayda var. Yani her zaman verdiğimiz örnek ideal gramere konuşamayız ama elden geldiğince o ideal gramere yakınlaşmaya çalışırız. E, yolculuk olmalı tabii tabii yani en azından niyetimiz olmalı çünkü içinde yaşadığımız e, çağ e, sahne e, her açıdan adaletsizlikle nitelendirecek bir çağ her açıdan e, iktisadi açıdan e, devlet sistemleri açısından e, insan ilişkileri açısından burada adalet yalın kat bir kelime değil e, her meselede çünkü adalet bizim için hem insanın hem de toplumun kurucu bir ülkesi. Ta Platon'dan beri yapılan bir tartışma bu. İnsanın da kurucu ilkesi Tabii tabii tabii. Çünkü insanın kendisini tahakkuk ettirebilmesi için, gerçekleştirebilmesi için adil bir sahneye ihtiyacı var. Hmm. Eğer o adil sahne yoksa kendinizi gerçekleştiremezsiniz. Sahip olduğunuz imkan ve kabiliyetleri izhar edemezsiniz, tezahür ettiremezsiniz. O açıdan adalet tabii ezeli ve ebedi bir mesele. Diğer pek çok ezeli ve ebedi mesele gibi her daim masamızda olması gereken bir mesele. Yani cevabını verdik gardrobumuza asalım, ütüleyelim, koyalım bir kenarda dursun değil. İnsanı insan yapan bu kavim kurucu meseleler her daim masamızda olmalı. Onları sürekli yeniden üretmeliyiz. Bunlar böyle şey gibi buzdolabı efendim televizyon gibi bir yere konulup kurulan yapılar değil, sürekli kurulan yapılar. Onun sürekli onlarla hemal olmalıyız. Hmm. İşte ahlak gibi, adalet gibi kavramlar böyle kavramlardır. Çünkü Eyvallah. bunlar bizim insanlığımızı bize sürekli hatırlatan kavramlar. Bunlardan uzak durdukça insanlığımızdan da uzak duruyoruz. İnsan olma mümkün Tabii, olmaz. Onu yitiriyoruz, kaybediyoruz. Hocam şimdi bugün konumuz malum olduğu üzere bilim kavramı etrafında evet. arkeolojisini yapacağız, anlamlarını konuşacağız ve ilerleyebildiği kadar yeni sorular eklemeye çalışacağız buna. Fakat bu adalet meselesini gönlüm istiyor ki burada konuşalım. Ama yapamayız. Yani şöyle bir şey düşünün Teklif konuşmaları diye bir seri düşünüyoruz. Bunu nasıl yaparız bilmiyorum ama. Bir program. Yani, yani televizyon programı şeklinde düşünmedik de konferanslar şeklinde. İstanbul'da ve Anadolu'da. Yani burada gündeme aldığımız kavramları meraklılarıyla ya da ilgileriyle diyelim merak iyi bir kelime olmadı. İlgileriyle tartışmak, müzakere etmek şeklinde özellikle e, yayın kurumundaki hocalarımızın katılacağı. Belki o, o çerçevede o dediğimiz, dediğin, senin işaret ettiğin şeyi daha böyle canlı, daha diri bir şekilde yapabiliriz. Eyvallah. Çünkü dediğim gibi bunlar e, bir kere yine yapılıp, iki kapak arasında konulup kendini atacak şeyler değil. Çünkü sizin bir teklifi, bu bir teklif adı üzerine, dergin adı teklif, bir teklif şu konuda şöyle düşünüyoruz. Ee, i̇nsanlara bunu sunuyorsunuz. Bu normatif ve doktrinler bir şey değil. imla ettirici bir şey değil. Ee, dolayısıyla gelecek eleştiriler, efendim farklı Far düşünceler, yorumlar, sorularla zenginleşilecek bir şey. Önemli olan düşünmenin kendisine yönelmek burada. Eyvallah, biz masaya bunu evet, koyduk evet, diyorsunuz. Varsa yeni soru, tartışma, itiraz. Elbette, elbette. Böyle de zenginleşir. Evet. Ee, teklif Dergisi'nin 5. sayısı tekrar... 6. sayımız da insan konusuyla çıkacak. İnsan dosyası ile evet. olacak. Adaletten sonra gelmesi itibariyle de anlamda evet, bir yol. önemli. Ondan sonra da siyaset. Eyvallah. Bunu, bu sırrı da vermiş oldun evet. Eyvallah. Ben de o zaman size arabada gelirken yaptığım teklifi burada da yapayım hocalarımız adına. Bu özellikle açık konuşmalar, açık oturumları müstakil bir kitap haline getirebilsek keşke. Hepsi birlikte dediğim gibi cami bir başlık altında toplanmaz belki lisaneler şeklinde yapmak lazım. Bunu üzerinde durmak e, evet, lazım. Tabi. En azından baskı unsuruna dönüşsün <gülüyor> diye ben söylemiş olayım. izleyicilerimizden bu konuda baskı yapacak olanlar da ha, bize baskı olacaktır hocalığımıza evet. ve size. Evet. Eyvallah hocam e, ağzınıza sağlık diyeyim. Teklif e, merkeziyle elinize sağlık. E, son başlığımız konumuza girmeden önce geçen hafta çerçevesini konuşmuştuk. Bitti. Sizin epey vaktinizi aldı. Osmanlı araştırmaları kongresi. Evet, üçüncü Osmanlı üçüncü uluslararası Osmanlı araştırmaları kongresi olağanüstü. Ben takip ederken yoruldum. Siz sonuç değerlendirmesi de. Yani bir değerlendirme oturu yapıldı. Orada ben de evet, kendim, özellikle aldım. felsefe bilim. Tarihi sunumlarına ilişkin bir değerlendirme yaptım. Hocam başlıkları çoktu <gülüyor> biliyorum ama bir yine fotoğrafı çıkartalım. Yani şöyle şimdi bu tür kongreler tabii kongre çok büyük toplantı demek aslında. Yani herhangi bir konuda konu tahdidi yapılmaksızın şu konu bu konu değil de sempozimler gibi o başlığın altına düşen her konuda hazırlanan bildirilerin sunulduğu bir toplantı. İşte burada 250'nin üstünde. Kat, katılımcı vardı. sunum bildiri vardı. Yerli ve yabancı. Yerli ve yabancı. Ee, dolayısıyla olağanüstü aynı anda 4-5 salonda oturumlar yapıldı 3 gün boyunca. Ee, çok çeşitli açılardan değerlendirebilir. Yani formal, düzen açısından. Ama bizim bilimsel içeriğe baktığımız zaman benim söyleyeceğim birkaç şey. Birincisi okulların tatil olmasının. Rağmen, yani üniversiteler açık değil malum. Ee, hakikaten katıldığım bu yaşa kadar katıldığım kongrelerle mukayese ettiğimde çok ciddi bir katılım vardı. Ve bu katılımcıların çoğu da genç. Yani yüzde seksen, beşi doksanı gençti. Ee, Anadolu'dan gelen arkadaşlar vardı sırf buradaki toplantılara katılmak ve bu katıl genel arkadaşların yani tarih mesleğinde olup Osmanlı tarihi çalışanlar değil çok çeşitli Farklı disiplinlerde olan gençler de vardı. E, o açıdan hatta bazı salonlarda girdiğim, dinlediğim e, yani yaklaşık 70-80 kişilik salonlarda ayakta olan, e, ayakta dinleyen arkadaşlar da gördüm. Bu açıdan gerçekten e, şaşırtıcı bir e, sahneydi benim için. E, her alanda sunum yapıldı. E, işte bazı alanlar çok değiştirdi. Terekeler o terekelerde işte bir alimin ölmesi ya da bir vatandaşın öldüğünde bıraktığı mirasın dökümü onlar kitap kültürü açısından değerlendirildi mesela. Şeyi sorayım hocam doğrudan. Hı -hı. Daha böldüm sizi ama sizin fark etmemiştim dediğinizde Oho çok. Bir tane bize mesela bir tane mesela tabii çok ama bir tanesi beni en çok ettiği çarpan e, TÜBİTAK projesi olarak da çalışan İstanbul e, Bilim Tarihi, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümündeki e, arkadaşlarımızın yaptığı tak, Osmanlı takvimleri, yani Osmanlı döneminde hazırlanan e, özellikle Türkçe takvimlerin Osmanlı kültür tarihi, efendim e, tabiat tarihi, hatta hayvancılık e, ve benzeri açıdan nasıl okunabileceğine dair yaptıkları sunum mesela çok çarpıcıydı. Çünkü biz takvimleri genelde zaman tayini, geçiyoruz. Çok teknik hesaplar var işte 60 tabanlı sayı sistemine göre ama oradaki istediğim şu ayda olan mesela tarihi açısından da takvimler okuyabilirsiniz. İşte orada zenceleler oluyor, işte depremler oluyor. Tarih şeyi devam ediyor. Tabi tabii. Orada tabii. Da var. Hayvanlar hangi hayvanlar bu ayda göç etmiş? Hangi göçmen hayvanlar Doğru gelmiş? Mi? Özel yani, isimler, sağlık meseleleri, bir sürü. Yani e, sırf Osmanlı tarihi takvimler üzerinden yazmak mümkün. Öyle bir ilginç şey çıktı ortaya. Bu ben çok de açıkçası. İşte ahkam dediğimiz takvimler var. Bunları biz genelde astroloji takvimleri zannediyoruz. Hani gökyüzü olaylarından hareket ederek. Halbuki yeryüzündeki olayları da inceleyip, acaba önümüzdeki mevsim, önümüzdeki ay, önümüzdeki yıl neler olabileceğine dair tahminler, bir öngörü yani. Bu takvimler şeyi de gösteriyor, orada arkadaşlarımız da dile getirdiği gibi. Osmanlı insanının evrenle uyumlu. Yani makrokozmos mikrokozmos diyoruz biz hani küçük evren büyük evren uyumunu dikkate alarak bir yaşama perspektifi geliştiğine dair çok ciddi ipuçları var bu takvimlerde. Mesela. O açıdan çok çarpıcıydı. Başka bazen tek bir eserin işte tıp, eczacılık efendim matematik filan astronomi bir etkisine ilişkin çok ilginç şeyler. Oldu. Bazen çok bir konu mesela optik Osmanlı düşüncesinde ya da Osmanlı e, felsefi bilim hayatında renk nasıl tanımlanıyor? Hem teorik optik hem pratik deneysel optik işte ışık efendim e, ışığın kırılması yansıması gibi meselelerle alakalı. Burada tabii şey var, var değil mi hocam? İlk kez mesela takdim bahsi e, bu kadar geniş bu oylumlu bu, ele alınan. Tabii, tabii, bu konuyla. Bir tek sürü tek çok konuyla var. Mesela Osmanlı'da tercüme hareketleri. Türkçe'den Farsça'ya, Farsça'dan Arapça'ya gibi bunların yöntemi, metodu üzerine çok güzel sunumlar vardı. Yani e, hakikaten e, insanı yani hiçbir şey bilmiyormuşuz dedirtecek sunumlar dinledim açıkçası. Biraz öteye beriye koştum tabii hani genel bir bakış açısı elde edeyim diye yani yaptığım sunumlar yanında sunumlara da gittim. Mesela çok beni yine çarpan bir şey söyleyeyim. bir İsmail Efendi 1791 ölümü... Ee, onun üzerine bir sunum dinledim. Hani Genembevi'yi az çok tanıyorum biliyorum ama e, şu beni çarptı mesela. Düşünmenin konusunu tartışırken Genembevi yani neyi düşünebiliriz biz? Genelde işte mevcudu düşünürüz. Değil mi? Var olanları düşünürüz. Bir de nedir? Varlığı düşünürüz. Vücut diye bir kavramımız var mesela. İşte bir de malum bilinebilir olanı düşünürüz. Ama Genembevi düşüncenin uzayını genişletiyor. Diyor ki mesela yokları da düşünebiliriz. Yani yokluğu değil ama. Yokluk bir kavram. Yok olan nesneler üzerine de düşünmemiz mümkün. Hatta imkansız nesneler, imkansız durumlar. Mesela iki, iki, iki, ikinci şıkın imkansızlığı ya da e, bunun üzerine bile bir düşünce üretebiliriz ki bu, bunun üzerine de bir Risale yazıyor üstelik yani. Bu çok ilginç bir şey. Yani klasik İslam düşüncesinde de olmayan e, bu şekilde sistematik olmayan bir konu. E, bazen çok genel e, konuda diyelim ki e, tarım tarlalarda, tarımlarda zararlı hayvanlar üzerindeki kanaatleri, aşılar, veren, pek çok konuda şey bulabiliyorsunuz ama böyle çarpıcı, ilk defa aa diyebileceğiniz konularla alakalı da e, sunumlar dinledik. E, o açıdan şeydi, eksiklikler var tabii. Yani biz genelde orada da değerlendiğimi toplasında da söyledim. Biz Avrupa'yı eleştirirken Avrupa merkezde bakıldığını söylüyoruz. İşte Fransalar Paris merkezde bakıyor, İngilizler Londra merkezde bakıyor, Almanlar Berlin merkezde bakıyor. Biz de bu Osmanlı tane biraz İstanbul merkezde bakıyoruz. Bunu biraz mesela gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunun hangi anlamda Şu anlamda söylüyorum yani Libyada ne oluyor mesela yani Libya ha. 300 yıl orada entelektüel tarih düşünce tarihi toplum tarihi siyasi tarihi yazılabiliyor. ama mesela entelektüel tarihte ne var Tunus'ta ne var mesela hangi fikirler üretilmiş Müslüman toplumlar bir de bunda gayrimüslim toplumlar var yani, e, tabi yani millet sistemi diyorsun ama mesela Bulgarlar yani Hristiyan Bulgarların entelektüel hı hı. onlardan entelektüel Osmanlı şemsiyesi kümesi içerisinde iş görüyorlar. Dostlar, gayrimüslim uluslarla vazgeçtim. Biz diğer Müslüman toplumların, coğrafyaların, işte Mısır'la biraz ilgiliyiz. Hani orası güçlü bir yer. E, ya da işte Şam dediğimiz, Bilad-ı Şam dediğimiz bölge. Onlara da yavaş yavaş bu işlerin içerisine katmakta fayda var. Hem bizim araştırmamız, hem orada yapılan araştırmaları e, incelememiz. Yani Türkiye, Türkiye'deki düşünce hayatı dediğin zaman, değil mi Artvin'deki ya da Bayburt'taki düşünceyi ihmal edemezsin yani. Orada bir şey var. Bunu da alacaksın. Efendim. Bilhassa. Bilhassa özellikle söyledim. Ee, bu o... şeyi tabi ortaya çıkarıyor değil mi hocam? E, siyasi ve askeri tarih bile tam e, deniliyor çalışılmamışken kültür tarihi bu anlamda çok çok daha zayıf bunu ya, görüyorum. Yani zaten. arttı yani artık zayıf diyemeyiz. Gittikçe artıyor. Bu biraz tabi toplumun refahıyla alakalı gelir düzeyiyle alakalı. Yani kan aç olan bir insan varlık üzerine düşünmez canım yani ya da ölüm tehlikesi yaşayan bir insan onu düşünmez. Bu, bu, bu bilgi üst bir üretimdir. E, neticede belli bir birikim ister, e, belli bir rahatlık ister yani. E, maaşını düzenli alamayan bir insan e, kafasını bu işlere ayıramaz ama şimdi Türkiye bu, bunları açtı. E, büyük yukumlardan çıkmış bir e, millet olarak İstiklal Harbi'ni yaptık hani Kemal Tahir bunları diyor ya savaş psikolojisinden yeni yeni sıyrılıyoruz biz. Çünkü devamlı savaşmış bir millet olarak. E, bu tür şeyler artıyor. Hiç olumsuz bakmamak lazım. Çünkü bu biraz önce bahsettiğim... bildirilere sunan insanların yaş ortalaması 30-35. Hmm. E, o açıdan yani inanılmaz bir şey var, kuşak var. E, hiç ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor. Tabii ki doğayan hocalarımız... ...özellikle kaynak kullanımı, tarih metodolojisi, arşiv belgelerinin incelenmesi gibi konularda... Önderlik yapıyorlar, yaptılar ve yapıyorlar hala. Ama yeni teoriler. Mesela bir eksiklikte yine dile getirdim tarih felsefesi, tarih sosyolojisi gibi konuların da Kongre. gündeme alınması lazım. Ee, özellikle çok hızlı değişen bir felsefi perspektif var dünyada. Yani çok yeni ontoloji anlayışları, epistemoloji anlayışları, dijital tarihçilik dediğimiz ki birkaç oturum vardı bu Kongre'de. Yani bir teknolojinin imkanlarının e, tarih araştırmalarındaki istihdamı, hatta genel olarak sosyal bilimlerdeki istihdamı. Mesela siz şimdi diyelim ki eskiden şöyle bir şey yapıyordunuz. <gülüyor> A gazetesini araştırmanız gerekiyor. Diyelim ki A gazetesinin tazımat dönemindeki, de istiklal harbindeki yeri. Gidiyorsunuz bir öğrenci olarak. O gazetenin tüm olan tek tek ince filan. Şimdi şimdi bunu dijitalize ettiğiniz zaman bir yüzyıl boyunca gazeteleri bile tarayabilirsiniz. Evet. Belki Buna... yani kelime aradığınız zaman. Tabii yani inanılmaz şey. Bunu Hollandalılar bu konuda çok mesafe katlettiler mesela. Bu dijital tarih dediğimiz, e, çağdaş değil, ileride belki yapay zekayı da bu işine katacaklar. Hmm. Çünkü çok hızlı tarama ve mukayese karşılaştırma yapacak Bu imkanlardan da yarar almak lazım. E, ama tabii bazen de böyle pörsüklük var. Yani henüz daha yazma e, envantili çıkartılmamış bir e, dönemi mesela bilim üzerinde konuşabiliyoruz. O ihtiyardık bazen kaybediyoruz ama... Dediğim gibi bunlar süreç içerisinde organize edilecek yapılar. Bu kongreyi dinlediğin zaman, takip ettiğin zaman iyimser olmamak için hiçbir şey yok yani. Çok güzel. Hem katılımcılar hem sonuç bildiriyorlar. Kesinlikle, itibariyle. kesinlikle çok çok güzeldi. Tabii ben, çok verimliydi. ben hususen kültür tarihi Osmanlı çalış zayıf derken şeyi de hususen kast ettim hocam. Kendini bilmek. E, tabii bahsi... mesela tabii vardı. Böyle bir ben anlatıları, oturumları da yaptık. Hmm. Osmanlıların kendileri hakkında yazdıkları otobiyografiler, ben anlatıları. Ee, Selim Karahasonoğlu hocanın hmm. ve e, ekibinin diyelim yaptığı böyle oturumlar vardı. Tabii şimdi bunlar daha da inceleyecek, yayına tabii, dönüşecek, yeni evleri basacaklar. Daha, üç yıl önce böyle bir konu bile yoktu. Evet. Hatta şey vardı, özellikle Avrupa tarihinde gelen Osmanlılar da fert olmadığı için... Kimse otobiyografisi yazmadı ya da çok az filan diye bu, bu bile yıkıldı yani. Sadece Müslüman camiada değil, mesela Ermeni, Yunan, Rum diyelim camiada ben anlatısı yazan insanları dinledik mesela. Onlar hakkında bildirileri de dinledik. O da çok ilginç. Burada şey var aslında hocam hani basamakları itibariyle kültürün ortaya çıkarılması, zenginleşmesi, adım adım popülerleşmesi hatta Evet. Bütün safhaları tam görülmüş Tabi Tabii oluyor. tabii tabii. Yani bu ileride, bu umuyorum bu Osmanlı e, kongresi işte 20-30 basamağa erdiğinde belki bugün konuştuklarımız çok naif bile kalabilir. Hı, yani çok daha derinleşip, çok daha zenginleşebilir. O açıdan e, gerçekten e, buna vesile olan e, hocalarımıza, katılımcılara... Dinleyicilere tekrar teşekkür ediyoruz. Tabii ciddi bir de desteği vardı bunun. Yani belediyeler, Türk Tarih Kurumu, Yurt dışı Türkler, e, şimdi ismini hatırlayamadım pek çok paydaş kurumda ciddi görsel. destek verdi tabii tabii. Çok ciddi destek Organizasyonu verdi. Organizasyonu bile büyüklerdi. Tabii bunlar zaten inanılmaz tabii öyle kolay değil. Kolay değil. 10 kişi organize edemiyorsun. 250 kişi. Bir de katılımcılara düşündüğün zaman e, orada nerede 1000-1500 kişi vardı. Tabii, doğru tabii. doğru eyvallah hocam ee, bereketi çok olur inşallah, inşallah devamı daha büyük daha güçlü olur diyeyim işte önümüzdeki e, ekimde Ankara'da Türk Tarih Kongresi var sonra önümüzdeki hafta yine Medeniyet Üniversitesi yeni çelik üzerine çalıştay var e, çalışıyoruz yani Türkiye Pardon. böyle böyle ayakta duruyor e, tabi yani hemen hemen her, her yerinde yapılabiliyor tabi yapılıyor işler yani hem doğa bilimlerinde temel bilimlerde işte teknolojik e, mühendislik konularında ya, biliyor musun İstanbul'da sadece hafta sonu 10.000'e 10 yakın faaliyet var. Entelektüel faaliyet. Bugün değil mi? Tabii tabii. Yani vakıflar, dernekler, efendim bankalar hemen her yerde ya bir müzik e, dinletisi oluyor, ya bir tiyatro oluyor, ya bir konferans oluyor, ders oluyor, metin okumaları oluyor. İşte ne bileyim ben kant okumaları oluyor. Öbür tarafta i̇bn Sina okumaları oluyor. İnanılmaz bir aktivite var aslında. Yani çoğunu takip etmek ismen bile mümkün değil. Doğru, doğru. Yani İstanbul'un bir bereketi var o açıdan. Yarına dair de çok ümit verici gelişmeler. Yani bir toplum ne kadar siyasi terminolojinin dışındaki kavramlarla konuşuyorsa geleceği o kadar parlaktır. Çok güzel hocam. Ha. Evet. Çünkü hatırlarsan böyle bir şey paylaşmıştım. Yani bu ülkede her üç kişiden dördü siyaset konuşuyor ya. Her üç kişiden dördü siyaset konuşuyor. Böyle bir dilin olduğu ülkede Kültür, şiir, sanat, edebiyat olmaz ya. Yani. Eyvallah. Herkes işini yapsın. Eyvallah hocam. Burada bir e, ufak ara vereceğiz. O kadar oldu mu? Oldu, güzel oldu. Evet. E, dönüş kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra bilim meselesine inşallah girmiş olacağız. Yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Önümüzdeki soruları çoğaltmanın peşindeyiz. Aradan önce söylediğimiz gibi bu hafta bilimi konuşmak istiyoruz tüm anlamıyla. Becerebilecek miyiz? Ben soracağım hocam. <gülüyor> evet. Dolayısıyla belki zamanlar içerisindeki tarifi, tayini, ne anlama geldiği, bugün ne anlama geliyor... Ne kadar kutsal, ne kadar kutsal değil, kutsallığın bu konuyla hiçbir ilgisi yok mu gibi bir sürü soru var. Tabii her zaman olduğu gibi hocam ben sizden bir tarif ve tayin isteyeceğim ki programın kalan kısmında kelime geçtiği zaman kelimeler. Ne kastediyorsunuz, ne kastediliyor, doğru bir harita çıksın diye yani bilgi, bilim, bilimsellik bunları hep soracağım. Ama episteme idi ilk şeyimiz, evet. latince kökenli. Episteme, Yunanca. Yunanca evet, kökenli bir yani. evet. kelime. Şimdi o tabi o kelimelerin tanımlarını yapalım. E, yapsak da pek bir işe yaramıyor. Çünkü neticede e, ilginç bir şey, akademide de bazen bu oluyor. Herhangi bir konuyu tanımlıyoruz. Diyoruz ki aslında iş aslı böyledir. Ama iş yaparken ondan unutuluyor. Alışılmış olanlar evet. üzerinden gidiliyor. Yani e, bilimin mesela tek anlamlı olmadığını, diyelim ki episteme, scientia, ilim ve bilimin kendi, birbirinden farklı olduğunu e, kabul ediyoruz. Bunu tanımlarken çok iyi de tanımlıyoruz. Yunancalarından Latince, Arapçalarını kullanıyoruz ama ama yine e, Mısır bilim arıyoruz, işte e, ne diyor Yunanda bilim arıyoruz filan gibi ya da tam tersi işler yapıyoruz. E, o açıdan e, on o ta, şeye benziyor. Yüz Tanış, kişinin tanışıp sonra bizim birbirini hatırlamaması gibi bir şey bu. <gülüyor> <Eyvallah. gülüyor> Ona benziyor. Şimdi şunu söyleyelim tabii önce belki. Ee, bir, herhangi bir e, meseleyi e, analiz ederken farkında olalım ya da olmayalım e, fikri müdür dedikleri eskilerin bu kavram belki ilk defa duymuş olabilirsin. Fikri müdür. Bunun tam Türkçesi bana sorarsan Türkçesi demeyeyim de günümüz konu Türkçe değil çünkü. Paradigma diyorlar ya aslında o paradigmanın tam klasik Türkçe'de karşı fikri müdirdir. Yani ne demek fikri müdür? Çekip çeviren ondan sonra e, kuşatan yani ne konuşursan konuş, o dairenin içerisinde kalıyorsun. Her dönemin bir fikri müdürü var. Bir her para dönemin. Her dönemin. Tabii her kültürün. Yunan kültüründen bahsediyorsun, Henistik kültüründen bahsediyorsun. Bir genel bir fikri müdürü var. Bir de içeride farklı alt fikri müdürler olabilir. Yani diyorlar işte bu işi paradigmaya göre. Yani par çerçeve demek aslında paradigma. Yani bir sürü anlamı var gerçi de yani... Thomas Kuhn yine bunu kaç kez farklı kullanmış, makale yazıldı üzerine. Bir kere bunu iyi dikkat etmemiz lazım. Yani herhangi bir kültürü incelerken o kavramı, o disiplini, o konuyu kuşatan en temel fikri nedir? Hangi paradigma içerisinde konuşuyoruz? Ona çok dikkat etmek lazım. İkincisi bir de tabii yine hepimizin içinde doğup büyüdüğü, farkında, olmak, farkında olmadan aldığı, bir medeniyet tarih yazıcılığı problemimiz var. Bunun üzerine çok sıkı durmak lazım. Yani e, şu anda içinde soluklandığımız e, tarihi dönemlendirmeler, düşünce tarihi için söylüyorum, felsefe tarihi için söylüyorum. Tarihi dönemlendirmeler kim yaptı, niye yaptı, niçin yaptı? Biz niye kabul ediyoruz? Niye kabul ediyoruz değil mi? Yani coğrafi tasdifler falan bunlar bildiğimiz şeyler. E, bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Mesela bunları eğer masanın üzerine koymazsak, Büyük sıkıntı yaşarız kimin adına, ne için düşünüyoruz? Meseleleri çözdürmez bize bunlar. Dolayısıyla Medine tarih yazıcılığı bir problem olarak ele alınmalı. Mesela bir örnek, e, bilim devrimi mesela tam, evet, tamlaması. Şimdi benim kişisel kanaatimi söyleyeyim, bilimde düşüncede devrim olmaz. İnsanlığın hiçbir işinde devrim olmaz. O bir gelişmedir. Biz sebeplerini ya da nedenlerini bilmediğimiz zaman bir sıçrama hissediyoruz orada. Aa bu devrim diyoruz. Hiçbir şey öyle devrim, düşünce de bilim de devrim diye bir şey yok. Binlerce insan, milyonlarca insan çalışıyor. Tabii bu an, bu sadece... anlamıyla devrim. Çünkü yani devrim kelimesinin... Ya devrim şu demek, bir kırılma. Hiçbir bir... hiçbir arka planı yok, tamam. hiçbir sürekli Siyasa yok. olaylar bile öyle olmaz. Sıçrama, ya hiçbir şey öyle olmaz. E, bu ideolojik bir kavram. Belirli bir dönemde devrim kavramı çok önemliydi. Ya da geçmişten tamamen kurtulmak isteyen bir zihnin ürettiği şey. Mesela biz bugün modern bilimin ortaya çıkığı sürecini incelerken çeşitli yolların altında inceliyoruz. Devrim yaklaşımı var. Süreklilik yaklaşımı var. Değil mi? Evet. İşte e, onlar da kendi içerisinde ayrılıyorlar. İşte matematiği esas alan, metafiziği esas alan, mekaniği esas alan. Bu bilim tarihi yazıcılığı, bilim devrimi yazıcılığı diye kitaplar var şu anda evet. İngilizce'de. Bilim devrimi anlatan demiyorum. Bilim devrimi dediğimiz 17. yüzyıldaki hadisiyi anlatan, Farklı teorileri inceleyen, farklı anlatıları teorileştiren kitaplar var. Yani yeni bir doktora tezi bile var bu konuda. Ne şey tarihi bile? Hı. Yani bilim tarihim yazıcılığını kim üstlenecek? Bilimciler mi tarihçiler mi? Ya o bile var. Ama yani neticede bilim dediğimiz hadisenin ne olduğunu tanımlamadan bu işlere bakamazsınız. Dolayısıyla yani bunları iyi hesabını iyi vermeden üzerine konuşacağımız kavramları da. E, tanımlasak bile pek fazla bir şey vermiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım, bak. E, şimdi bilmek dediğimiz hadise, sıfat... Bilimden önce bunu. Tabii yani sıfatlarını, yani bilginin türleri var. Bilimsel bilgi, teknik bilgi, teorik bilgi, pratik bilgi, şu bilgi, bu bilgi. Hep sıfat onlar. Ama bilgi diye bir şey var. Evet. Bir kere bunu, e, işin bu, ortaya bunu koymak lazım. Bilgi aslında e, insanla eşit olan bir şeydir. Bu Hazretlerin sözü. Ne demek diye soruyorum. Ne demek? Çünkü biz biz gerçekliklerle, ister bu fiziksel gerçeklik olsun, ister ilahi gerçeklik olsun, ister dini gerçeklik, ister zihinsel gerçeklik, ister matematik, fark etmez. E, her gerçeklikle irtibatımızı bilgi üzerinden kuruyoruz. Bilgiye dönüştürmeden şu bardakla ben bir irtibat kuramam. Tanrı'yı bile bilgiye dönüştürmeden hatta kendimi bile bilgiye dönüştürerek eğer bilgiye dönüştüreceksen irtibat kurabiliyorum. Buradaki tasnif, tayin, tarif mi altı? Çok geniş anlamda bu bilgi tabi. Bilgi bir ilgiden geliyor zaten. Bir ilgi kuruyorsun. İlemek demek biliyorsun bilgideki ilemek. Dolayısıyla biz şöyle bir renksiz bir tabir kullanalım irtibat kurduğumuz duyusal yani hem e, hissi ya da hem ihsas anlamında ister iç duyularımız ister dış duyu. İrtibat kurduğumuz her şeydeki verileri bilgiye dönüştürüyoruz. Ve onunla öyle bir o şekilde irtibat kuruyoruz. E, Mustafa Sabri Efendi son dönemin önemli şeyhlerinden, son şey İslam biliyorsunuz. Onun buna benzer bir ifadesi vardır. İnsan diyor e, Tanrı Tanrı'yla evrenle Kendisiyle e, tüm ilişkilerini bilgi üzerinden kurar. Bu son derece hayat yani bilgisiz. Ya şöyle aslında insanın e, yaşamı hep bir tercüme faaliyetidir. Biz her şeyi bilgiye tercüme ederek var kılıyoruz. Mahsusu, mahsusu veriyi, datayı, ne dersen, enformasyon ne dersen, hangi kelime hoşuna gidiyorsa onu daima akli olana, makul olana çevirerek e, onunla irtibat kurabilirsin. Veri veri olarak kalmıyor yani. Hı. Dolayısıyla bizim bütün işimiz tercümedir. Tercüme yapıyoruz. Şimdi burada soru şu: Bu tercümi yaparken tercümenin bileşenleri neler? Yani şunu ben bildiğimi söylüyorum değil mi? Bundan bana bir veri geliyor. Ya bu matematiksel bir nesne olabilir, mantıksal bir nesne olabilir, fiziksel bir nesne olabilir, fark etmez. Bundan bana bir veri geliyor. Ben bu veriyle yetiniyor muyum? Hayır. Hayır. Bir kere bunu açıklamaya çalışıyorum. Açıklama önermeli. Teorik bakış fırlatıyorum buna. Sizde olan bir tabii, şeyi getirip... Tabii veriyorlar. o veriyi ancak ben bir teori içerisinde yakalayabilirim. Değil mi? Ee, i̇şte buna biz açıklama önermeni diyoruz bilim felsefesi, Teorik e, açıklama şeyleri diyoruz. Teorik enstrümanlar. İşte bu belli bir dille yapılıyor. Hatta burada alet de kullanabilirsin fark etmez. Ama verileri sen ancak teorik bir ağ içerisinde yakalıyorsun. Ee, Bunlar nasıl? Bunlar uzun uzun. iki Bilimsel teori nedir? Bilimsel teorinin sentaksi nedir? Semantiği nedir? Bilim teorisi diye şeyler var. Kitaplarımız var. ders Bir derstir bilim teorisi. Ben bilim medeniyet, bilim tarihinde, felsefede bunu veriyorum. Bilim teorisi nedir? Özellikle tabii çağdaşlığı kastediyoruz. Peki bu verileri teorik bir ağ içerisinde yakalıyorum. Güzel. Peki... Tek başına yeterli mi bu? Çünkü bunu yakalayan insan, o teorik e, açıklama modelleri uzaydan gelmiyor ki, bunu insan üretiyor. Kendine e, göre yani bir bilgi. Bu teorik modellerin dayandığı da metafizik felsefi ağlar var arkada. Hmm. Mesela sen e, rasetane kuruyorsun ya da ne bir laboratuvarda çalışıyorsun, e, bir makine değilsin sen. Genç o makineyi bile yapan biri var, bir insan yapıyor onu, değil mi? Dolayısıyla bir de bizim orada felsefi ya da metafizik dediğimiz bir ağ var. Ee, bak ne oldu? Veri bir. Veri geldi. Onları teorik ağ içine yakaladık. Ama bu teorik ağ içine yakalayan elin sahibinin bir metafizik felsefi ağı var. Al, al, değil mi? Vücudu var. Bir, al, bir de daha arkada benim içinde gömülü olduğum bir anlam değer dünyası var. Benim dini inançlarım var, siyasi inançlarım var değil mi? Evet. İktisadi değerler, estetik değerlerim var, e, ailevi de bir sürü değerin içerisindeyim, bir sürü an, bir, an, bir anlam değer dünyası içerisinde gömülüyor. Dolayısıyla şunun bilgisini elde ederken bu kadar katmanlı ki bu iş, basit bir hadise değil bu yani. Şimdi adam diyelim ki ben agarasa kuruyorsun, 30 yıl gözlem yapıyorsun, bir, bir, bir. veri elde ediyorsun, ama veri elde ederken hiçbir zaman sen ee, güneşin merkezde olduğunu görmüyorsun. Bu sadece kullandığın aletin evrenin yetersizle alakalı değil ki. Senin ön kabulün. E tabii. Şimdi yer merkezde kabul ediyorsun. Çünkü bu yer merkezde olması veriyle alakalı değil. Senin metafizik. Bak metafizik derken dini değil bu ha. Dinin başka bir şey. O senin anlam değer dünyanda o. Metafizik kabullerininle alakalı. Elbette bu metafizik kabullerini, bu felsefi kabullerini daha derinde olan anlam-değer dünyandan hareket ederek üretiyorsun. Çünkü e, bir insanın yaşadığı anlam-değer dünyasındaki kabullerini bilmeye e, yönlendirdiğinde orada metafizik felsefi önermeleri üretiyor. Anlam önermeleri bunlar. Evet. Ya da e, Jüpiter'i gözlemliyorsun. Ya, milattan önce bilmem kaçıncı... Bin yıldan beri Jüpiter gözlemiş ama herkes yuvarlak gözlemiş bunu. Onun yörüngesi yuvarlak. Hiç kimse elips dememiş mesela. Niye? E çünkü sen metafiziksel bir ilke olarak vaz etmişsin. İdeal hareket, ilahi hareket, dairesel harekettir. Dolayısıyla gezegenler dairesel hareket edecek. Bunun veriyle alakası yok yani sadece. Sadece. O zaman... Öyle görüyorsun sen. Baktığında hakikaten dairesel hareket tamam, ediyor. Tamam gerçeği öyle. bile çarpıtır. O... Şimdi... Önce, <gülüyor> i̇şte gerçek mi? Ha, evet. ha. Ee, şimdi bak bu, bu aslında güzel bir soru sordun, önemli bir soru sordun. Bunu İslam düşünürleri 14. yüzyıldan sonra bizim e, gerçekleşken bilgimizden bağımsız bir gerçeklik varsayarak bilgimiz yanlışlansa bile o gerçekliğin orada hep öyle olduğuna dair bir teori geliştirecekler. Çok iyi. Ama bu çok e, sonra. Kendini olan. sağlama almak bu. E, tabii yani... Hayır şunu şöyle, bilimsel birikim diyelim Tanak içinde fazlalaştıkça ve tarihsel incelemeleri yaptıkça farklı teorilerin farklı dönemler olduğunu görüyorsun. Diyorsun ki yani demek ki benim şuna ilişkin ürettiğim bilgi belirli dönemde de farklı olabiliyor. Bu bilgi farklıysa eğer bu farklılık buradan değil benden kaynaklanıyor olması ya da daha lazım. Yani, Dolayısıyla bunu sağlam alman lazım yani. Gerçekliğe ilişkin bilgi kendinde, kendinde e, hep orada. Benim ona ilişkin irtibatlarım değiştiği için bilgi farklılaşıyor gibi. Şimdi bunu biz iyi bilmemiz gerekiyor. E, basit bir hadise değil. E, burada bak bir örnek vereyim. Her zaman verdiğim bir örnektir bu. Sizin e, Tanrı inancınız diyelim yapacağınız doğa felsefesine, fiziğe, çünkü olan irtibatınıza bile etki yapar. Şimdi yaratıcı Tanrı'ya inanıyorsanız... ...farklı bir şey yapacaksınız. Köken Tanrı'ya inanıyorsanız farklı bir şey yapacaksınız. Anlatabiliyor musun? Mimar Tanrı'ya inanıyorsanız farklı bir şey yapacaksınız. Dolayısıyla sizin... Çünkü bu Tanrı anlayışınız, varlık anlayışınıza etki yapacak, var olma anlayışınıza etki yapacak. Bütün her şeyi belirleyecek artık. Tabii yani o temel kavramlarınız... Aklınızın, idrakinizin o temel kavramlarını belirleyecek. Siz verileri onun içerisinde yakalayacaksınız. Ona dönüştüreceksiniz. Bu sadece klasik bilim için değil. Newton bilim yaparken, Einstein bilim yaparken de bu böyle. Bugün de bu böyle. Bugün de bu böyle. Ve değişim sadece... Çok verimiz var. Bazen verilerin çokluğu, verilerin çokluğu sizin ağlarınızı yırtabilir. Bu sefer... Onları gözden geçirirsiniz. Yani bu çok diyalektik bir ilişki. Birbirine karşılık etki yapan bir ilişki. Şunu demek istiyorum. Senin bilimsel bilgi dediğin şey yalın kat bir şey değil. Geçen hafta onu demiştim. Katmanlı bir yapısı var. Ve bu katmanlı yapı zaman mekanda değişir. Birbirini etkilemesi değiştirir. Bazen biri öne çıkar. Bazen bazen veri çok öne çıkabilir. Ne zaman öne çıkarsa? ağlar yırtıldı. Veriler öne çıkar. Yani düşün şimdi... Bacon, Francis Bacon diyor ki, Gemicilerin bile bizi, bilgisi bizden fazla diyor. Bunu dediği 16. yüzyılın sonu. Niye? Çünkü ağ kalmadı o dönemde Avrupa'da. Mevcut klasik ağlar yırtıldı. Veriler üzerine odaklanıyorsun. Ve Ama o verilerden sonra yeni bir ağ kurmaya çalışıyor. Çünkü ağ olmadan olmaz. Hatırlıyor muyum? Şimdi o açıdan bir, bir, bir e, kültürün diyelim, ürettiği bilgi incelerken bir, Anlam değer dünyası ne bu insanların? Ne tür anlam ve değer, değer dünyasında yaşıyorlar? İki, bu anlam ve değer dünyasından hareket ederek ne tür felsefi metafizik önermeler geliştirmişler? Çünkü felsefi metafizik önermeler anlam önermeleridir. Sizin tüm yapılarınıza anlam veriyor. Sonra buradan hareket ederek ne tür açıklama önermeleri geliştirmişler? Açıklama, teorik ağlar. Ve verileri burada nasıl yorumlamışlar? Veri çıplak olarak dağınık. Yani şuna benziyor Yusuf. İplikler var. Bunları veri kabul et. Sen bu iplikleri örüp kilim yapacaksın. Tamam. Şimdi o kilim tezgahı düşün. O kilime vereceğin şekilleri düşün. Ya bunlar işte kastettiğim o teorik ağlar. Hmm. Onun arkasındaki metafizik, e, felsefi kabuller. Anlam önermeleri ve en başında tezgahın kendisi. anlıyor musun? Yani yani e, Tezgahın etrafında toplanmak bile bir anlam değer duruşudur. Oturuş biçimin, hmm. tezgahı kurma biçimin. Yani biz anlam değerden arındırılmış bir şekilde makine olarak iş yapmıyoruz. Onu demek istiyorum. Dizi, şu masadaki dizilişimiz, kalkışımız, oturuşumuz birbirimize bakışımız bile bir... Bu yapı bir bütün oluşturduğu için e, holistik. Böyle canlı bir yapı oluştu. İşte biz bunun şeylerin e, nedir o parçalarını göremeyebiliriz ama onun içerisinde yaşıyoruz. Bugün de dün de e, gelecekte de. Tam buradan hareketle de o verinin, e, bilginin, yorumladığımız ve sonucu çıkarttığımız sonucun doğruluğu, gerçekliği, güvenilirliği meselesi. Bir parantez açayım. Ha şimdi burada şimdi... aslında çok özür dilerim ama yani sen şunu diyorsun tüm bu yapıda biz e, bilimsel olanı Rasyonel olan nasıl muhafaza edeceğiz? Onu mu demek istiyorsunuz? Evet, arka ha. plan. Yani şimdi kalemi sokmayım. Ona geleceğim. ona geleceğim. Ona, ona mı geleceğim? Hani buz, buz. bunu nerede anlatırsan bu soruyu soruyorlar zaten. Ki haklı bir soru. Yani seni şu anda yani meseleyi çok iyi yakaladığını ve bir ileri taşıdığını gösteriyor. Evet. Teşekkür ediyorum yani gerçekten güzel yakalandı. Ama şunu söylemek için oraya geçmek istemedim. Şimdi bir medeniyette ya da bir kültürde de tek bir Anlattığım yapı yok. Yani diyelim ki Kelamcılar, hmm. İbn Sinacılar, İşrâkiler ya da işte günümüzde bile yukarıda çok farklı şeyler var. Yani diyelim ki aynı anlam değer dünyası içerisinde yaşayan iki insan, o anlam değer dünyalarından hareket ederek farklı felsefi ve metafizi önermeler kurabilirler. Bu farklı felsefi metafizik anlam önermelerinden hareket ederek farklı açıklama modelleri geliştirebilirler. Ve verileri de ona göre yorumlayabilirler. Dolayısıyla adamların açıklamaları, teorik açıklamaları ve metafizik e, anlam önermelerinin farklı diye anlam değer yanıları farklı olmaz. Eyvallah. Anlamıyor muyum? Oturdukları o da aynı ama evet. kendileri farklı olduğu için tabii, sonuç Tabii tabii yani ben e, X, Y'dir inancına, inanç var Diyelim ki bir inanca sahibim, bir değer... Bu XY'dir inancını farklı bir metafizik ifadeye dökebilirim. Bu farklı metafizik ifadeden hareketle farklı açıklama önermeleri geliştirebilirim. Farklı A örebilirim yani. Elimdeki iplikler aynı da anım farklı benim. Çünkü siz varsınız orada. Evet, oradan. evet benim benim yorumum var bu evet. konuda. Ve bu A veriyi de farklı yorumlayacaktır farklı olduğundan dolayı. Bu geriye doğru gittiğimde benim anlam değer dünyanın ondan farklıdır inanç düzeyinde ya da değer düzeyinde anlamına gelmiyor. Buna çok iyi yakalamak lazım. Dolayısıyla i̇bn Sina ile İbn-i anlam-değer dünyası farklı değil. O anlam-değer dünyalarında hareket ederek ürettikleri e, metafizik önermeler, anlam önermeleri açıklama önermeleri farklı. Dolayısıyla verileri farklı yorumluyorlar. Şimdi bak ben şey söyleyeyim. Yani Güncel bir meseleye geçeyim. Şimdi e, biri paylaşmış. Efendim e, Harizm Şah alım şah diyorum. Eee birden dağıldı. Seleceğim bugün zaten eee pratik bir şeye geçtim programdan sonra. <gülüyor> e, Mahmut Gazneli Mahmut. Evet Gazne, Gazne kursu. Gazneli, Gazneli Devleti'nin kurucusu Gazneli Mahmut. E, İbni İbn Sina'yı e, çok şiddet bir şekilde takip ettiriyor, öldürmeye çalışıyor biliyorsunuz. Ve e, eserlerini bulduğu yerde yok ediyor. Şimdi buradan hareket ederek, aa bak, felsefe bilim düşmanı. Peki, aynı adam Biruni'yi niye kral muamelesi yapıyor? Biruni'ye niye sultan muamelesi yapıyor adam? Biruni'ye niye ağırlığı kadar altın ödüyor? Niye yanında taşıyor? Niye Biruni'nin Sanskritçe, Hindu metinleri Arapça'ya tercümesine izin veriyor bu adam felsefe bilim düşmanı İsa. Niye Biruni e, matematik, astronomi e, efendim eczacılık kitapları yazıyor? Yani Anlatabiliyor muyum? Biruni ile i̇bn Sina biliyorsun yüz yüze de görüşmüştür, mektuplaşmış da adamların e, metafizik önermeleri farklı. Biri matematiksel bir, gerçekliği matematiksel A içerisinde yakalarken öbürü mantık dediğimiz bir yöntemi kullanıyor. Ya böyle e, hakikaten çok e, pespa, Mahmut Mesleği tam anlattığımız şeyi anlamamış ama onu anlarız buradan. Ha, ne anlamış? Bu ikisinin anlam değer dünyasının farklı olduğuna inanıyor olması dolayısıyla. Ya yok onu Yoksa derdik. Sina neden öldürmüş? işte kıllık da olabilir. Ha, ya, ada, ya bir kere İbn Sina devlet adamı devlet yönetiyor ya. Yani diyelim ki bugün Türkiye Devleti'ni bir Nobel almış biri yönetse ona yapılan düşmanlık onun bilim anlayışına değil devlet adamlarına düşmanlıktır gayet doğal. Bilinmezene. Yani e, İbn Bacciye, İbn Rüşd'e yapılan düşmanlık sadece onun fe, felsefesiyle alakalı değil. Bunlar devlet yöneten adamlar. Sen bugün bir e, bakana neler söyleniyor? Profesör olsa bile. Doğru. Sosyal medyada görmüyor musun? Koca koca adamlar eleştiriyor. Şimdi şöyle bir çıkarım yapabilir misin? Aa bu o diyelim Uzmanlığı o bakanın dolayısıyla. Ya, ya değil. Ya siyasi uygulamalar dolayısıyla mesele, meseleye biraz böyle bakmak Eyvallah, lazım, evet. onu demek istiyorum. Yani kısaca şöyle toparlayayım dediğin noktaya geçelim. E, bilimsel bilgi dediğimizin, en henüz tartışmadık ama... E, gerçeklik küreleri hakkında ne tür gerçeklik olursa olsun ürettiğimiz bilginin katmanlı olduğunu görmemiz lazım. Hmm. Oradaki sadece açıklama önermelerini, sadece metafizik önermeleri değil... Onların arkasında bulunan insanın içine gömülü olduğu anlam değer dünyası, o da bir uzay. Evet. O iç içe geçmiş uzaylar bunlar ve siz orada yakalıyorsunuz. Bu tabii tehlikeli bir şey doğruyor mu hocam? Doğruyor işte. Bilimsel olan nedir orada? Ya da... Hayır, ben ne? ondan da önce belki. Nasıl nedir? emin olabilirim bu bilgimden? Doğruluğu ile ilgili. Yo, şu, şu andaki bilginden nasıl eminsen? O da. Sen şimdi dışarıdan bakıyorsun, onu yargılıyorsun. Sen 500 yıl sonra senin Aynı soruyu senin için soracaklar, 21. yaşayan Yusuf, genç bilgisine nasıl emin oldu? İşte olamam bu durumda. Arkada belirleyen bir anlam Oluyorsun. değer dünyası var. Ben kendi yorumum var, ön kabulüm var. Dolayısıyla gördüğümü çarpıtabilirim de günün sonunda. Gördüğümü Siz yorumladığım... Bir şeyi çarpıttın ancak onun çarpıtılmış olduğuna ilişkin bir kanaat elde ettikten sonra varsayabilirsin. Felsefe olarak varsayman önemli değil. Bunu felsefi olarak tartışmanın yani felsefi olarak şüpheciliği tartışmakla hmm. gerçek hayatta şüpheci olmak başka bir şey. Tamam şey örneğini şuradan verecektim hocam bu buna ilişkin. Ee, şimdi sokmayayım kalemi suya. Soktuktan sonra e, kırık görünecek. Evet. Ama ben biliyorum ki kırık değil. Dolayısıyla evet. buraya bakıp bir bilgi alıp o bilgiyi bir şey yapmıyorum. Ama şöyle orada e, görünüşün, zahirin yani e, doğru olmadığını. Optik bilimiyle tespit ediyorsun orada bir bilimsel, yani çünkü biz görünüşle yetinen insanlar değiliz. Yani varlıklar değiliz daha doğrusu. Tamam. Gerçekliğin bize kendisini sunuşunu Verili kabul etmiyoruz, o sunuşun arkasındaki Yapılara bakıyoruz zaten görünenle yetinseydik demiştik hatırlarsan Bilimleri yapmazdık. Tamamdır. Hatırlıyor muyum? Ha şu var Bu görüntü yani Fotoğraf makinesi gibi Gerçeklikleriyle ilişkin görüntülerin alet edevatla alakalı olduğunu da kabul etmemiz lazım. Mikroskobun ve teleskobun olmadığı bir dünyadaki görüntüyle... Değil mi? Ya da bugün son derece diyelim ki... ...şey atıyorsun, teleskop atıyorsunuz uzaya gönderiyorsun. Değil mi? Onun gücü Hubble Teleskopu'na göre, şu anda atılan teleskobun adı ne? Web. Yes, web. Ha, o teleskobun verileri arasında da kadar fark var. Veri artışı var çünkü. Eyvallah. Tamam. O, ama o verinin... Resme dönüşmesi, bak o verilerin bir resime, bir anlatıya dönüşmesi senin açıklama, teorik açıklama modellerin e, metafizik e, anlama önermelerin ve arkasında da o anlam değer dünyası ile alakalı. Ne kadar ondan alındırsın alındır, onu yeni başka bir şey koyuyorsun. Diyelim ki teis bir model koydun, ateist bir model koyuyorsun, yani fark etmiyor. Hmm. Neticede onun arkasında bir anlam değer dünyası var. Yani ateizm bilimsel bir şey değil. Teizmin bilimsel olmadığı gibi. Eyvallah. de olmadığı gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani e, şimdi adam biri çıkıp ya, diyor çok, ki, çok adam biri çıkıp diyor Tanrıya inanan bilim yapamaz. Öbürü de diyor ki Tanrıya inanmayan bilim yapamaz. Öbürü diyor ki dine inanmayan mu? Ha bunların hepsi esas itibariyle bu anlam değer dünyasıyla alakalı. Hiçbiri bilimsel değil ki bunların. Ya yani bilimsel yönteme göre edilmiş şeyler değil, verilere göre. Bilmiyorum anlatabildiğim mesele. Eee Tabii bu, bu, bu, bu da şey yapılabilir e, e, dini inançla ya anlam dini inanç değil mi anlam değer dünyamızla bu tür bilgilerin ilişkisi üzerine tartışırız doğa bilimleriyle ilişkimiz başka olacaktır sosyal bilimlere başka olacaktır yani onların uzaklıkları yakınlıkların dereceleri de farklı olabilir e, onlar da tartışılabilir şimdi burada e, şunu eğer bunu anladıysak ya da vaz edebildiysem, eğer becerebildiysem şunu söyleyelim. Bu her dönem değişik olacak. Yani diyelim ki Yunanlılar bunu, Mezopotamyalılar hatta bunu farklı yapacaklar. Onların da kendine göre bir anlam değer dünyası var. Bu anlam değer dünyası hareket ederek belirli metafizik önermeleri var. Adam kabulleri var diyelim. Buradan hareket ederek açıklaman koyuyorlar. Veriler ona göre yorumluyorlar. Adamlar astronomi yapıyor. İnanılmaz astronomileri var. Çok gelişmiş. Adamlar aritmetik yapıyor, sayılar teorisi yapıyor, cebir yapıyor, tıp yapıyor. Yani şimdi biz bugün buradan bakarak onları gülüş görüyoruz da öyle değil yani. O bir bütün. Şimdi bu mereolojik okuma dediğimiz bir okumayı e, düşünce tane uygulamamız gerekiyor. Parçaya odaklandığında ve bu parçayı da bugünkü e, bilgi birikimine göre e, gözetlediğinde komik, Manzaralara karşılaşabilirsin. Anlamakta zorlanırsın. Kafan karışır. Ama o parçanın hiçbir zaman o bütünden bağımsız olmadığını görmen lazım. Ya yani Şöyle şimdi biz genelde klasik geleneklerde özellikle işte Aristoteles'ten gelen bir yaklaşımda şunu bir tane olarak kabul ediyoruz. Tam belirlenmiş nüfuz edilemez bir yapısı var ve bunun en fazla türdeşleri vardır. İşte i̇nsan türü diyorsun, ağaç türü diyorsun, işte ceher diyorsun buna sen ve bunu benin niteliklerini bilmeye çalışıyorsun. Bu ayrı bir bilme tarz üretir. Yani senin nesneye ilişkin ontik tanımlama, yani bu nesnenin ile ilişkin tasavvurun, senin bu nesneye ilişkin bilgini de belirliyor. Anlamıyor mu? Evet. Ama birileri çıkıp diyor ki, ya yok öyle tam belirlenmiş tane tarzında nesneler yok. Bu bir olgudur. Ne demek olgu? Benim nesneden gelen verileri zihnimde temsil etmem. Elde ettiğim yapıdır. İşte Kant'tan sonra özellikle yaptığımız. Dolayısıyla biz aslında temsiller üzerine konuşuyoruz. Yani bu şey dediğimiz yapının kendinde ne olduğunu bilemeyiz. Ama o şeyden bana gelen verileri ben bir korelasyon ilişkisi, bir ilişkisi içerisinde zihnimde temsil ediyorum. Daha buna işte ne diyebilirsin? E, ceher ontolojisi, öbürüne e, temsil ontolojisi diyebilirsin, e, olgu ontolojisi. Bir de diyor ki hayır e, öyle de olgu dediğin şey yoktur. Aslında tüm olgular olayların toplamıdır. E, dolayısıyla biz olgu diye işaret ettiğimiz şey olayların toplamı bir süreçtir. Dolayısıyla olay ontolojisi ya da süreç ontolojisi dediğim bir ontoloji, bir nesne anlayışın ortaya çıkıyor. Bugün mesela çok daha farklı bir şey, ilişkisel. Ontoloji dediğimiz. Yani ne demek bu? Şu demek. Yani biz işaret ettiğimizde ortaya çıkan bir yapı var. Aslında şu büyük bir ilişki ağının e, içinde bir ilişki, bir bağdır yani. Bir bağlantıdır o kadar. Bağlantısallık diyorlar. Ama nedir? İnsan idraki. Elini ona uzattığında o öne çıkıyor. Sen onu e, etrafından yalıtılmış olarak ölçüp biçmeye çalışıyorsun. Halbuki ölçüp biçtiğin şey oradaki bir bağ. O bütün değil. Yani şöyle, akış içerisinde her şey. Sen o akış içerisinde balığı tutup çekiyorsun, balık üzerine konuşuyorsun. Halbuki balık nehrin içinde anlamlı. İşte nehir o yatağı içinde anlamlı. O yatak o vadin içinde anlamlı. Anlatabiliyor muyum? Yani e hani hep söylediğim işte bir gülün var olabilmesi için evrenin var olması lazım gibi yani. Bir ilişkisellik içerisinde, o ilişkiselliğe bir yer tayin etmek... Onu lokalize etmek, mahal belirlemek, aslında onu kopartıyor, idealize ediyor. E, sen onun üzerine bilgi üretebilirsin ama e, o, o demek değil tek başına. O ilişkisellik içerisinde bir şey yakalamak çok... Bu toplum olaylar içinde böyle. Evet. Anlıyor muyum? E, fiziksel gerçeklik içinde bu böyle. E, şimdi ilişkisellik ontolojisi diyorlar buna. E, ve biraz çağdaş bilim de bunun üzerinden gidiyor. Açıkçası. E, şimdi bunu niye anlatayım, şunu şunu anlattım. Hangi yani nesneyi, nesne tasavvurunu bilmeden bir kültürün, bir medeniyetin o nesneye ilişki ürettiği bilgiyi de idrak edemiyorsun. Ya komik buluyorsun ya Ya komik buluyorsun ya anlayamıyorsun ya da çarpıtıyorsun. Bugünden hareket ederek çarpıtıyorsun. Tabi kullandığı alet devatlar da bunun yanında yani Birilerle de alakalı. Şimdi episteme dediğin zaman, e, efendim scientia dediğin zaman, ilim dediğin zaman, marifet dediğin zaman ya da bilim dediğin zaman e, bunların aralarında çok ciddi farklar var. Ama e, bir noktada da bunları bir arada tutacak çok önemli bir kavramımız var. Bak bu da önemli. Şimdi biz e, bilim tarihi diye bir disiplinimiz var. Felsefe tarihi diye bir disiplinimiz var. Eğer biz bilimi e, bir şekilde tanımlarsak mesela desek ki bilim matematiksel Deni, yani matematiksel, mekanik ve empirik olandır desek mesela. Yani Newton ve sonrasını tanımlasak, e geriye doğru gittiğimizde... Bilim yok. E, hatta geçen hafta konuştuk, kabul etmiyorlar. E, bilim yok tabi o zaman yani. Şöyle, herhangi bir ismin sıfatlarını sıraladığında... O sıfatları taşıyan ismin geçmişte bulamadığın zaman yok diyeceksin. Mesela desen ki mesela, insan uçağa binen bir canlıdır. Yanlış mı? Uçağın icat edildiğinden önce insan yok demektir. Evet. Bu çok yapılıyor. Efendim aklı Fransızlar icat etti. Ya aklı niye Fransız icat etti? Mezopotamya aklı yok muydu? Hamburg abi nereden o yasaları oluşturdu? O as cebri, o üçüncü derece denklem çözen kafa ne yaptı yani? Anlatabiliyor muyum? Aklı sen tanımlıyorsun. Yani ırk yoktu diyorsun. Irkçılık ya da milliyetçilik. Millet... Bunlar dediğim gibi belirli bir adı alıyorsun... Bu ada sıfatlar veriyorsun. Bu sıfatlar e, belli bir dönemde 5 tane olabilir. E, ve bunları geriye taşıdığında bulamayınca diyorsun ki yoktu. Bu yanlış ne yapılıyor peki hocam? Yani bu belli ki bilim tarifinin e, sorunlu yapılmasıyla ilgili. Çok insan olduğundan dolayı. <gülüyor> Herkes kendi zafiyesinden bakıyor işte. Herkesin bir anlam değer dünyası var. Oradan metafizik önemlileri üretiyor kendi öznesi <gülüyor> olduğu hikayeyi en önemli tabii tabii çarpıtabilir bu bir insanlık mesela hali mesela şey zaman zaman hep şey yapıyorum hocam mesela bilim dediğimiz zaman akla ilk gelen taşıyıcı sembolik disiplin ne mesela o da zamanda hmm, bu, değişiyor bugün fizik bugün fizik ve sosyal ve tarih ama daha önce fark DNA değil. keşfedildiği tarihte biyoloji miydi evet o şey zaman ve zemin değiştirebiliyor tabii tabii şimdi şunu demek istiyorum biz biz e, bilim dediğimizde o bilim kümesinin elemanı olarak kılacağımız yapılara öyle bir sıfat bulmamız lazım ki ortak olsun eğer ortak değilse evet. e, onu o mesela şu odaya diyelim ki kırmızı olan kalemleri toplayacağız dediğimizde yeşil kalemi koyamam değil mi evet. olmaz tanım tanıma aykırı Dolayısıyla bilimi öyle bir tanım anlamam lazım ki Yunan Mezopotamların yaptığı da bunun altına düşsün. Onların yaptığı matematik, astronomi düşsün ya da bir kısmı düşsün. Yunanlılarınki düşsün, İslam dünyasında yapılanlar düşsün. Mümkün mü? Ama bir tarafıyla da öyle özellikler var ki o mesela Mezopotamların yaptığı Yunanlı'ya benzemesin. Yunanlı yaptığı İslam'a da İslam'ın yaptığı Batı'ya benzemesin. Çünkü o aradaki gelişmeyi de görmemiz lazım. Hmm. Bak Anlatabiliyor muyum? O sürekliliği sağladığımız gibi süreksizlikleri de görmemiz lazım. Çünkü öbür tür de haksızlık yapmış oluruz. Hakikaten bir şeyler ilerliyor, bir şeyler değişiyor. Yine yanlış yapmış tabii. ha e, Tabi işte bu tabi hepsini insan yaptığı için ve insan da mutasyon geçirmediğine göre... ...aynı idrak kapasitesine sahip olduğundan dolayı demek ki orada ortak bir yapı var. Dolayısıyla biz mesela bak şöyle bir şey örnek vereyim. Belki oradan gidersek yakalayabiliriz bunu. Anlatmaya çalışıyorum zor bir meseleyi. Şimdi bilim tarihi diye bir tabirimiz var bize. Bilim tarihi. Yeni bir şey. Çok yeni bir şey de yani niye ortaya ayrı bir konu. Ya da felsefe tarihi. Şimdi bir taraftan diyoruz ki ya kardeşim Mezopotam'ın yaptığı bilim değil Yunanlıların yaptığı eh yani İslam. Ama bir tarafta bilim tarihi deyip geriye doğru gidiyorsun. Disiplin ne, var ne, ya. Kadar. Yani dünyanın pek çok üniversitesinde bilim tarih bölümleri var. Bilim tarihinde bilim dalları var. Madem değil niye okutuyoruz bunları biz? İşte adam oturmuş Joseph Nedim 15'şit kitap yazmış. Science and civilization in China. Bir cildi matematik bir cildi bilmem ne. Madem yok niye uğraşıyorsun? Değil mi? Ha. Bu bilim tarihindeki bilim ne? Çünkü bilim diye bir şey yok ki. Bilimler var. Hmm. Tüm bilimleri aşan bir bilim olmalı ki. Aynı ona benzer. Yani yine bir oda var, adı bilim ve bilimler tek tek, bilimler onun içine dolduruluyor. Demek ortak bir özelliklerin olması lazım. Tamam, bu tarife imkan sağlayacak bir Tabii, yer. zaten bütün mesele tarife imkan sağlayacak bir şey. Şimdi ben, ya da daha genişletelim, ilahiyat fakültelerim var ve orada hadis bilimi, fıkıh bilimi okutuluyor. Bilim değil diyorsun ya ama fakülte açmışsın, para veriyorsun. Sadece sende değil ki teoloji fakülteleri var. dünya her yerinde böyle yani. E, edebiyat fakültesi açmışsın. Tarih bilimi diyorsun. Psikoloji bilimi diyorsun. Sosyoloji bilimi diyorsun. E, ne bu bilim? Sosyoloji. Bak oradaki loji bilim diyorsun. Psikoloji. E, bir taraftan diyorsun ki ruh yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da oradaki tabii ruh değil de o anlamda. E, dolayısıyla şöyle. Aksayan bir şey var. Üniversite ne demek? Birleştiren. Birlikli bir hale getiren. Külliye yani. Peki bunları... Gülüyoruz ama hakikaten burada bir şey var. Bunları bir araya getiren... Nitelikle, ayıran nitelikle... Bakın klasik mantık kitaplarında bir ilke vardı. Bir şeyi tanımlayabilmemiz için... Onun... O şeylerin... Hep birbiriyle aynı olmaması lazım. Aynı olmaması lazım. Aynı. Aynı, aynı olan şeyi niye size Yani her şeyin kırmızı olduğu yerde tanımlayamayacağımız şey nedir? Kırmızının kendisi. Çünkü kırmızı tanımlayabilmemiz için kırmızı olmayan şeyler olması lazım. Bir şey... Her şey aynıysa tanım olmaz. Her şey ayrı olursa da hiç ortak özellikleri, kesim kümesi olmasa tanımlayamayız. Temiz yapmamız lazım. Bir imtiyaz olması lazım. Tamam mı? Dolayısıyla e, şu bilim, bu bilim, bu bilim dememizi onları ayırma mümkün kılan temiz edici, ayrıca özellikler olması lazım. Ama aynı zamanda onları bilim kavramı altında toplayacak da ortak bir özellik olması lazım. Anlatabildim mi meseleyi? Çok net hocam. Ha, şimdi o zaman bilim tarihi dediğimde o bilimleri bilim kavramı altına atan ne? Çok enteresan. Hadise bilim dememi mümkün kılan. Fıkhı, tarihe, fiziğe, psikoloji yöntem. Bu da bizim en nitelikli tabifimiz. Bir bilme eylemi yöntemli ise o bilimsel oluyor. yöntemli ise, ise o bilimsel. Tabii. Şimdi onu, onu onun üzerine konuşacağım. Yani yöntemin içeriğini dönüş. Tabii yöntemin içeriği var yani yöntem gelişi güzel. benim yöntemim var." değil canım. Yöntem yöntem bir algoritmadır çünkü. Hmm. Onun bileşenleri var. Tamam. tamam. şey e, vaktimiz bitmiş hocam. Ara vereceğiz, döneceğiz. Tamam. E, o zaman bilimi kabaca e, şeylerin davranışlarını tayin evet. etmeye çalışan yasalar yöntem. bulma çabası. Tabii, tabii yöntem yani yöntemli bilme çabası diyeceğiz. Şimdilik öyle diyoruz. Açacağız onu şimdi. Dönüşte açalım onu. Tamam. Kısa bir ara evet. sonrasında buradayız. Evet. Son bölümlere karşınızdayız. E, vaktimiz az o yüzden hocam hemen devam edelim isterim. Tamam. tamam. E, bir bilim e, yöntemden bahsediyorduk. Yöntem dedi. Evet. Asıl taşıyıcı unsur. Tabi tabi yani bilgiyi belli bir yöntem içinde e, yakaladığımız zaman ona bir rasyonelite veriyoruz. Niye rasyonelite? Çünkü bir nedensel ilişki açılışını yakalıyoruz. Yani aslında bir bilgiyi e, tırnak içinde e, makul, akli hale getiren, rasyonel hale getiren, onun nedenlenmesidir. Belirli bir algoritma dahilinde ortaya çıkması. Yani sıçrama yok orada. Ne demek nedenlemek? Ee, yani algoritma şöyle, 1- Sen bana bilgindeki parçaları göstereceksin, değişkenleri. 2- Bu değişkenleri, soktuğun işlemleri göstereceksin. Bu işlemlerin süreçlerini göstereceksin, sonuca işaret edeceksin ve bunu denetlememe, yeniden kurgulamama, yeniden üretmeme imkan tanıyacaksın. Şimdi ben sana dedim ki, milyattan önce 300'de yazılmış bir aşk mektubu buldum. Benzetmeler var, edebi ifa sen de şairsin, edebiyatçısın. Bunun bilimsel olduğunu iddia edebilir misin bana? Bir kere sevginin kendisi e, holistik bir duygu durumu olduğu için parçalanmaz. Özden denemez. Tabii. Denemez. Ya da işte rüyamda şunu gördüm. Şöyleydim böyleydim. Hiçbir nedensel bağlantı kurmadan sıçlıyorsun. Şimdi şu matematik buna güzel bir örnektir. Hani sırf teşbih için benzetme yapıyorum. Diyelim ki elinde 5 ve 7 var. Bak değişkenler belli. İşlem bunu toplantı Toplam işlemini uygulayacaksın. 5 artı 7 süreci kurdun. Eşittir 12 dedin. Ve bu denetlemeye açık. Burada gizli kapaklı sırlı bir şey de yok. Ve bunu ben yeniden kurgulayabilirim. Çok basit bir örnek veriyorum. Dolayısıyla değişkenleri, işlemleri, süreçleri, sonuçları açık olan, denetlemeye açık olan, yeniden üretmeye açık olan şey algoritmik bir yapı diyoruz. Yöntem bu. Tabii bu yöntem. Yöntem böyle bir şeydir. Ve burada gidişler nedenleyerek yapılan bir şeydir. Düşünmek, nedenlemek de, daha doğrusu bilmek, nedenlemek de derken kastedilen bu. Tosi bunu çok güzel yakalamıştır. Nasrettin Tuğsi, bu merakın kurucusu. Diyor ki, e, biz bir şeyi nedenlediğimizde onu bilgiye dönüştürüyoruz. Tamam mı? E, öbür türlü bilgi olmuyor. Şimdi bu, e, bu nedenle... Nedenleyemediğimiz bilgi ne olacak hocam? Bakın bilgi olabilir ama o artık ona sen yöntemli bilgi diyemezsin. Ya tırnak içinde işte, bilimsel bilgi diyemezsin. Şimdi bak hadis, şimdi çok uç bir örnek veriyorum. Şimdi hadisin nesneleri var. Evet. İşte Hz. Peygamber'den davranış, söz, efendim nedir, fiil gibi geldi bunlar. Bunlar nesneleri. Bu nesnelere senin uyguladığın bazı işlemler var. Bunların süreçleri de belli, ortaya çıkan sonuçlar da belli ve benim denetlememe açık. Evet. Ama biri çıkıp diyor ki ben rüyamda Hz. Peygamber'i gördüm şöyle dedi bana bu hadistir. Ne olacak? Bak olmayacak. Niye? Çünkü yöntem uymuyor. Ya da biri çıkıp dedi ki bence Hazreti Peygamber böyle bir şey söylemiş olamaz. Yani, Yöntemden bağımsız. Şimdi o, onu ancak şöyle söyleyebilir. Belli bir yöntem vaz eder. Yine. Bu yönteme göre Buhari'nin yöntemiyle bu Müslümin yöntemi aynı mı canım? Tirmiz'in yöntemi aynı değil. Niye aynı birinde bir hadis uydurma diğerinde mütevatir ya da birinde ehad birinde yöntem dolayısıyla. O yöntem, yani o algoritmayı farklı uyguluyor nesneye. Dolayısıyla farklı sonuçları elde ediyor mesela. Ama bak hadiste bile sen belli bir yöntem sahibi olduğun zaman, e, o yöntemin dışındakini kabul etmiyorsun işte. Çok uç bir örnek veriyorum. E, tarihte böyledir, fıkıhta böyledir. Şimdi bu doğa bilimlerine geldiğin zaman, burada daha açık ve net. Çünkü somutlukla uğraşıyorsun. Fiziksel nesneler var. Bu fiziksel nesnelerden gelen verileri alıyorsun, verili... E, açıklama modelleri ki açıklama modelleri neden ilişkilerdir. Tamam orada nedenini kuramadığım şey evren büyüyor bunu biliyorum. İşte o metafizik kabul olan. Net olarak da biliyorum bunu deneliyorum çünkü hı hı. E, ama nedenini bilmiyorum. Şimdi bak sen nedeni büyük nedene çevirdin e, nedir ondan da teleolojik bir şey niçin genişliyor niçin başka bir şey onu şimdi kenara koy o bilimin içine katılacak bir şey değil o yani. Meselenin anlamına ilişkin biriniği için, teleolojik biriniği için zaten bugünkü bilimde yok. O eski bilimde var. E, o, o başka bir şey. E, dolayısıyla biz eğer bir şeyi e, yöntemine erişim, tabii bu yöntemin dayandığı da temel e, kavramlar ve temel ilkeler var. Bunu vaz ettikten sonra e, e, ve bunu nasıl diyelim açık kıldıktan sonra, e, insanların denetlemesini açıkladıktan sonra ürettiğimiz bir bilimsel bilgi diyorsun, o bilimsel oluyor işte. E, öbür türlü eğer bunu yapmasak sosyal bilimler, beşeri bilimler değil mi, dil bilimleri, dini bilimler, bunlara bilim diyemezsiniz. Burada hocam o yöntem, vaaz ettiğim bir yöntem, e, ilk verdiğiniz örnek ben varım, ait olduğum bir anlam değer dünyası var onu varsayıyoruz. O orada duruyor tamam. zaten. Orada Yöntemle duruyor. Tamamenle bunların ilişkisi. Tamamen bu yapıdan çıkıyor. Zaten bunu varsaydık, vaz ettik. Onu üzerine kuruyoruz şimdi. Yani biz burada aslında açıklama önermelerini metafizik önemi kurarkenki yapıyı anlatıyoruz şu anda. Şimdi bak diyelim ki fizik dünyayı bileceğiz. Fizik dünyayı biz yöntem üzerinden gittiğimiz zaman modern öncesi dönemde tümden gelimsel bir yöntem kullandık ve bu tümden gelimsel yöntemi bak yöntem bu. Aristoteles bunun organonu yazdı i̇bn Sina ee, Burhan'ı yazdı değil mi? Buradan hareket ederek gerçekleşkin bilgi ve bunu bilimsel kabul ettik. Ve bunun için kavga etti insanlar canım. Yani kelamcuları eleştirdiler, onu eleştirdiler. Bilimsel olan budur dediler. burhani dediler buna. Ödemediler evet. mi Şimdi bunu matematikle de yaptılar. Batlam bir sorun okuduğun zaman orada bilimsel olmaya ne var? Ben sana söyleyeyim bilimsel olmayan. Aslında o tamamen bilimsel ama onun dayandığı metafizik önermelerle, onun dayandığı anlam değer dünyası bugün olmadığı için açıkta açığa düşüyor. Ama biz oradaki pek çok matematiksel ifadeyi e, çok ciddi buluyoruz bu dönemin paradigması içerisinde. Tamamen matematiksel bir astronomi kitabı o. Böyle çok, çok da üst seviyedir ha. Çünkü tüm Akdeniz diyor Mezopotamide, Mısır'da yapılmış gözlemler, veriler, Onların geometrik modellemeleri onlar. Ama bir bütün yöntem yok. Hayır şimdi biz boşa bu ha şöyle biz ha bugün açıdan baktığımızda evet. o başa düşüyor. Bugün. Bizim anlamı yok yani yer merkezliyi kabul etmiyorsun onu nedir episaykları kabul etmiyorsun ekuantları kabul etmiyorsun. Yani o dönemin o yöntemin ürettiği çünkü yöntemi kurduktan sonra teorileri kurduysa teoriler de nesne üretiyor. Teorik nesler üretiyor. Yöntemi yanlış bir e, mihenk e, taşına bağlayıp kurabilir miyim? Öyle bir yöntem kurulabilir mi? Verilerle doğrulanmaz Verilerle ya yani Fizik dünyaya ilişki veriler onu doğrulamazsa kuramazsın tabii ki. Tamam yani evren... Hadiste e, de, evlen... kuram de kuramıyorsun işte yanlış. Veriler doğrulamıyorsun onu, o yöntemi kuramıyorsun. Çünkü bak birbirine bağlı veri açıklama önermeli, anlam önermeli. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Biri diğerini belirliyor. Dedim ya bunlarda parametrik ilişkiler var. Birindeki değişiklik diğerini de yansır. Ama az ama çok. Orada ilkeleri biraz kendi belirleyebiliyor ya insan. Yani... Şuradan alacağım, alacağım kişinin diyelim, doğru kabul ettiğim bilgi kaynağının şöyle şöyle vasıfları olması lazım. Tamam, va şöyle ben vazhediyorum. Ama evrenin merkezinde dünya vardır. Bu, o kadar bu artık somut bir şey. Yani Varya şey var da ya. yok. Tabii ama çünkü fizik dünyayla ilgileniyorsun. Ve bu öyle sabahtan akşama konulmuş bir şey değil. Sen anlam değer dünya, metafizik önermeler, böyle iç içe geçmiş yapılar bunu koyuyorlar. Tamam Ama sen diyelim ki 17. yüzyıldan sonra tüme bir yöntem geliştiriyorsun. Bak orada da yöntem. Tüme bir yöntem geliştiriyorsun ve diyorsun ki gerçekliğe ilişkin bilgimiz tüme bir bilgidir. Ve yeni bir bilim kuruyorsun. Dikkat edersen burada yöntem var, yöntemin içeriği değişmiş, tarzı değişmiş. Tümden gelin tüme varım olmuş mesela. Ama yöntem hep baki. Bunu şunun için anlattım. Biz geçmişteki bilme faaliyetine gerçekliğe ilişkin fiziksel gerçekliğin bilme faaliyetine ve modern dönemdeki gerçekliğe ilişkin bilme fiziksel gerçekliğin bilme faaliyetine bilim dememiz mümkün ama orada yöntem ortaklığı Ama yöntemler farklı bak. Hmm, tamam. O şu biz Aristoteles bilimi diyoruz. Aristoteles felsefi bilim sistemi diyoruz, değil mi? İçiçe bunlar gerçi o dönemde felsefeli bilim ama bunu söylüyoruz bak dikkat ederse. Bu anlamda ilk bilimciler, fizikçiler... Mezopotamya ilk bilim, bilim mezopotamada başlıyor. Evet. Hatta exact dediğimiz kesim bilimler, formel biçimsel bilimler mezopotamyaların hmm. kurduğu... aritmetik olsun, sayılar teorisi, cebir olsun, geometri olsun hatta astronomi olsun. Oradan sonra bu devam ediyor tabii. Mısır'da da belli oranda bazı alanlarda. Burada şey de tabii... Antik bilim ya da eski bilim, yeni bilim meselesi koyacaksak, şey söylenebilir sanki içeriği ile tanımlamak ile yöntemi ile tanımlamak bir şeyi içeriğini tanımlayamazsın bilim yöntemdir burada size sana yani bilim tarihi, bilim felsefesindeki bilim yönteme tarluk eden bir şey biz... başından bilim tabi tabi baş... tabi yani bunlar çağdaş şeyler zaten tartışmalar ama geriye doğru baktığımız zaman da yani konuşulan dilin grameri bu yani biz hmm. e... Bugün o açıdan bakarsan her yeni ve eski bilim biz Niftoncu bilim de budanarak süzülerek çağdaş bilime katılıyor. Olduğu gibi katılmayan. Oradan da bir sürü temizlik yaptık. O da yoksa eski bilim. Tabii. Çünkü onun da yöntem dönüşümleri yaşandı. Elbette orada. Zaten bu bilim tarihi, bilim felsefesi gibi disiplinleri kuran insanlar yöntem merkezi düşünerek bunları kuruyorlar. Yani şöyle diyelim ki Hample'ın Bilim felsefesi kitabını açtığı zaman, bu çağdaş bilim felsefecilerinden biri, Hample sosyal bilimleri de, yani beşeri toplum bilimleri de, doğa bilimlerini, matematik bilimlerini ortak bir bilim kavramı altında toplarken, yöntem kavramını esas alıyor. Anladın evet. mı? Ee, tabii bu sonra değişecek. Yani yöntemin yanında başka unsurlar da katılacak işin içine ama... E, Şimdi, bak... Yöntem konuşulabilir bir dil bizim için artık. Tabii. Ben bir şey söylüyorum. Objektiflik de budur. Yöntemle alakalı. O işte, o Tutarlılık o veriyor çünkü. Şimdi bir insan herhangi bir konuda bilgi üretirken yöntemini gösterdiği müddetçe sorun yok. Katakülli yapamaz sana yani. Çünkü denetleme açıktır o. Objektiflik iddiaları, rasyonelite iddiaları yöntem gösterilmeden numaradır yani. Bir söylemdir o. Atabiliyor muyum? Ben bu konuda objektif bilgi üretiyorum. Hangi yönteme göre? Çünkü mutlak bir ojektif yoktur. Zaman ve mekanda timsir edilen hiçbir şey zaman ve mekanı aşan bir şey teklif edemez bize. Bizde dahil. Ben öyle bir şey buldum ki zaman mekanı ötesinde öyle bir şey yok. O zaman sen şunu söylemiş oluyorsun. Bu ilk vaz edildiği nasılsa hala öyle. Öyle bir şey olur mu? Beş, tarihte öyle bir şey olur mu? Yani mesela tasavvuf hiç gelişmiyor vaz edildiği gibi mi yani? En azından yorumu değişir. Bakış açısı değişir. Çünkü insan değişik bir şey. Dolayısıyla e, yöntemini tanımlamaksızın, yöntemini bize göstermeksizin hiç kimse e, bilgisinin objektif olduğunu efendim rasyonel olduğunu makul Aynen. olduğunu iddia edemez. Peki. E, şimdi vaktimiz daralıyor diye yeni bağlamlara girme istemiyorum. doğrusu evet. hocam. E, zaman ve mekanda temsil edilen ya da vaaz edilen herhangi bir şey, ben de inanıyorum elbette hmm. ama, zaman ve mekanı aşamaz, tüm zamanlar için genel geçer bir doğruya dönüşemez dediniz. Tabii, şöyle, tarihi davul... aşan bir rastlanıt eden, tarihi aşan bir makuliyetten, tarihi aşan bir objektivasyondan bahsedemiyoruz. Bilim tarihi, düşünce tarihi bunun örneği zaten. ya. Tamam, e, olumsuz örnekleri dolayısıyla hmm, bunu onu. böyle... E, bunun doğru olduğunu bize söyleyen şey ne olur diye sorsa. Tarihin kendisi. bizatihi kendisi. Gördüğümüz örnekler Öyle. dolayısıyla. Ha, tecrübemiz ya. Hmm. ya. Bizim bizatihi insanlık olarak tecrübemiz bunu söylüyor. Bunu Razi yakalamış zaten. Fahrettin. Bunu çok sistematik yakalayan Fahrettin Razi'nin kendisi. Bilginin tarihsel bir şey olduğunu. O tahkik yöntemi zaten kritik yani. Kritik bir şeyi kritik etmek onu tarihselleştirmek demekti. Histori işte, yani tarihselleştiriyorsun onu. Bu çünkü o bilgi, bilginin kendisi tarih üstü bir yapı kabul edildiği için, Razi bunun zaten böyle olmadığını... Onun için bilgiyi doğallaştırıyor. Hmm. Gazzey'in açtığı izlekte Razi'nin çok sistematik bir şekilde yaptığı bir şey bu. Büyük sıkıntılar da yaratıyor tabii, onu da söyleyeyim yani. Tabii büyük, tabii büyük sıkıntılar da yaratacak bu burada tabi bağlamı da yani şey zihnimdeyken bunu sordum hocam şimdi e, nihai hız evrende ışıktır ileride değişebilir belli olmaz Bağlam hala ta tartışılıyor şey... ha. Işıktan daha hızlı mesela bilgi var diyorlar düşünce ya da bilgi bilgi evrendeki bilgi tabi Yukarılarda bak şimdi. Bir... evrenin genişlemesi ışıktan hızlı o zaten... şimdi bak Yusuf çocuğum, biz e, ortalama bilgiyi okuyoruz Yukarıda tartışıyor bunlar. Yani kozmoloji teorileri, bu işin herkese açık ama belli bir eğitim alan. insanlar bunun aralarında tartışıyor. Öyle evet. Şöyle zannetmesen yukarıda çok büyük fırtınalar var. Tamam. Yani diyelim ki noro biyolojide, noro felsefede, kognitif bilimlerde aşağıya süzülen bilgi en yani nihayetinde uzlaşılan bilgiler en azından bugünlük. Ama yukarıda bunun, bu bilgi yüreten insanlar aralarında inanılmaz tartışmalar yapıyorlar. Ben kendi alanımda takip ediyorum. Yap. Bıraksan onu, felsefe tarihindeki ya da bilim tarihindeki herhangi bir dönemi anlandırmak için bir sürü kavga var. Ya şu bilim devrimi için yazılan kitapların sayısını biliyor musun? Bilim devrimi yoktur diyen var. Bilim devrimi vardı diyen var. Bunun bir devrim olduğunu söyleyen var. Bu Olmadığını devrim... söyleyen var. Bunun efendim, e, Hristiyanlık, Ortaçağ Avrupa düşüncesinin evrilmiş bir halinde... Hayır bu İslam dünyasından gelen bilmem ne, Çin'den katılan... Hayır bu, efendim bu fiziğin bir... Bunu mesela diyor ki Koyre bu metafizik bir dönüşümdür diyor. Platoncu mesela bir diyor ki Platoncu metafizikten matematik... Ben de aynı düşünüyorum. Platoncu matematikten bilim çıkmaz. Çünkü Platoncu matematik... E, hayır ben bunun zamanında ben de yazdım da. Platoncu matematik form matematiğidir. Öz matematiğidir yani en nihayetinde. Daha doğrusu ideanın, ideanın, idean metafiziğin e, konusu, ideanın morfe şeklindeki görünüşüdür matematik. E, ilişkisel bir şey değil ki o. Yani aritmetik bile çıkmaz oradan. cebir bile çıkmaz oradan yani. Ya, hareketin olmadığı bir matematik modern bilimi vermez. Hareketi matematikleştireceksin modern de edebilmek için. Yani modern bilimin yapısı, en temel yapısı budur. Klasik geleneklerde hareketi çekeceksin geriye kalanın bilimi bilgisine bilimsel bilgi diyorsun bak. Hareketi çekeceksin, Geriye kalan neyse ona onu bilmek bilimsel bilgi oluyor ki klasik gelenekte. Hmm. Aristotelesci, İbn-i Sinaj Modern dönemde ise hareketi içerisinde evreni matematikleştirilmesi, uzun bunlara gireceğiz zaten ileride. Eyvallah. Peki evet. vaktimiz daralıyor diye başka bir yerinden hocam biraz daha yumuşatarak ayrılalım Şeyden, programdan. Bilim bir din bir tarafıyla da İnananları ha, var, düşmanları yok, var. Yok yok bilim haksızlık edilir. Bilim dinleştirilebilir. Bilimin kendisi din değil ya bilim bir yöntemdir. Ve bilim olmadan biz gerçeklikle irtibat kuramayız. Sadece fiziksel gerçekliği kastetmiyorum. Matematiksel gerçeklikle irtibat kuramayız. Dini gerçeklikle irtibat kuramayız. Fakülte kuramayız ya. Medrese kuramayız. Ya bu çok absürt bir söylem bu. Bir taraftan medreseleri anlatıyorsun. Bir taraftan bilim şöyle diyorsun. Medreseleri, ne, ne demek medreseler? Tasdiful ulum. İlimlerin sınıflandırmasını yapıyorsun ve oradan hareket ederek de bir müfredat oluşturuyorsun, tertib bulunuyor ve okuyorsun sonra diyorsun ki bilim şöyle o, bu değil bu bilimden hareket ederek sen ideoloji üretebilirsin, bilimi dine de çevirebilirsin. Bu sadece bugün olmadı, dün de vardı. Ama bilim olmadan bizim gerçeklikle irtibatımızı ne kuracak? Matematiksel gerçeklikle, fiziksel gerçeklikle, dini gerçeklikle. Birbirimizin üzerinde uzlaşacağı o yöntemsel bilgi olmadan kavga ederiz biz hiçbir şey anlaşamayız ki. Bir sofizme düşeriz ya da bir mistizme düşeriz. Bak hep söylemişimdir İslam medeniyetinin önemli iddialarından biri insanların sofizme ve mistizme düşmeden makul bir bilgiyle iş yapmasını sağlamak. i̇bn Sina'nın Sinan da derdi bu, fakihlerin de derdi bu, kelamcıların da derdi bu. Anlatabiliyor musun? Öbür türlü sen toplum bile kuramazsın. Ya bu bilimin, ee, teknolojik sonuçlarını, insanlığa büyük zarara neden olan teknoloji sonuçlarını ya da bilimin ideolojik kullanımı... Tamam bilimden dince çıkıyor. dersin. O gayet doğal. Sen de dinden farklı şeyler çıkartıyorsun. Dini inançlardan, dini ilkelerimizden farklı şeyler çıkar. çıkar. Çıkmadı mı tarihten? Yani, Bugün müde. E, dolayısıyla bilimsel bilgi ya da bilimsel yöntemi kendinde e, değersizleştirmek... Bizim gerçekliklerle, sadece fiziksel gerçekle, tüm gerçeklikle irtibatımızı, sağlıklı irtibatımızı ortadan kaldırır. Mecrup yapar insan. Ya, konuşamayız ki o zaman, niye konuşacağız o zaman? Birbirimize yumruk atarız. Başka bir şey yapmayız yani, olur mu öyle şey? Ya bir taraftan sen, e, Farabi'nin abinin i̇bn Sina'nın Taksimul Ulumunu, Risalefi Taksimul Risale Taksim Ulumun akliyesinden, Kazı Zane'nin tasliflerinden bahsedeceksin, İbn İbn-i Ekvani'nin taş Bir halinden diyeceksin ki bilmem ne, E o zaman orası ne oluyor? Medeseler niye kurdun sen bilimleri öğretmek için? Medeseler ki tamamen yöntem ağırlıklı bir şeydir, hatta aşırı yöntem olduğu için, aşırı rasyonel olduğu için bunu söylemiştim hatırlarsan, Muhayyile'yi evet. dumura uğratıyor. Hmm. E, o açıdan öyle, öyle bakmamak lazım. Bilim sel olan bu benim anlattığım anlamda yani yöntemsel olan bilgi bizim gerçeklikle üzerinde anlaşabileceğimiz, sağlıklı irtibat kurabileceğimiz biricik yöntemdir. Bunun ikincisi yok. Ha bu şu demek değil, biz edebi, estetik, ahlaki, e, e, bilme yöntemlerini tırnak içine alalım onları... Hayır öyle bir şey yok. Mı? O, o, o yanlış. İndirgemecilik yanlış burada. Hmm. Tutup biz estetik duyuşumuzu bilim, bilimsel yorumlayabilirsin bak. Mı? Mesela bak bizim şeyimiz, tarihimizde tanrı inancı, gayb inancı hiçbir zaman fiziksel teorilerin doğal bir olarak görülmedi. Öyle bir şey yok. Ama şu olabilir. inançların açısından sen bilimsel bilgiyi yorumlayabilirsin. Bilimsel bilgi açısından inançlarını da yorumlayabilirsin. Bu başka şey. ama temellendiremezsin. Eyvallah. Başka bir şey. Ben şeyle bitireyim istersen. Osmanlı Araştırmaları Kongresi'nde e, Sipahi Zade diye bilinen e, Bursevi, e, üç, işte kanuni 2. Senim 3. Cumhuriyet döneminde yaşamış bir düşünürden bir cümle okudum orada Arapça. Hı. Hocam lütfen. E, diyor ki felsefi bir meseleyi temellendirmek için, oradaki felsefe, mi de kuşatan bir şey, temellendirmek için bir filozofun nakli delil kullanması, ona dayanması doğru değildir diyor. Tabi biz katolikleştiğimiz için geleneğimizi de bilmiyoruz bu açıdan. Yani İslam medeniyetinde, İslam medeniyetinde tanrıyla ve, Tanrı ve, Tanrı ve tanrısal olanla ilişkinin hiçbir şey, o fiziksel ya da bilimsel diyeyim, teorilerin bir uzantısı olarak vazedilmez Hiçbir Hiçbir zamanda e, bilimle onlar temellendirilmez. Tersi de yapılmaz. Yorumlanabilir. Başka bir şey. Açıklanabilir ama hiçbir zaman temellendirilmez. Hocam bu çok olağanüstü. Bunun üzerinden gidelim önümüzdeki hafta. Allah izin versin. Gördüğümüz Oradan yok. devam edelim. Zaten yatağımız Evet, evet İyi akşamlar diliyorum. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Vaktimiz sona erdi. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşuruz inşallah. Okay. <sniffs>